وأهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدتني علم وفهم وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دالمة من الناس إنسانة Tövbe ile ilgili mevzumuz inşallah bugün sona erecek. Allah muvaffak ederse. Daha önce sizlere tövbenin ile ilgili konuştuk. Tövbe ile ilgili ayetlerden bahsettik. Tövbenin şartlarından bahsettik. İnsanın tövbe etmemesinin ve sürekli günah işlemesinin onu büyük bir tehlikeye büyük bir uçuruma sevk ettiğinden bahsettik bugün de buna ek olarak bir takım ayetler hadisler ve tevbeye insanı götüren bir takım şartları yardımcı bir takım şartları sizlere aktaracağız inşallah Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin Allah Teala büyük bir ecir ve sevap ile bu dersten ayrılmayı nasip eylesin. Allah Teala cümlemize camiyi, cami ehlini sevmeyi, Kur'an'ı sevmeyi, Kur'an ehlini sevmeyi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmeyi ve onun sünnetini sevmeyi nasip eylesin. Değerli arkadaşlar, Tövbe için tamamlayıcı bir takım şartlar var. Daha önceden tövbenin şartlarıyla ilgili, ana şartlarıyla ilgili konuşmuş idik. Bu ana şartları yeniden hatırlatmak gerekirse, değerli müminler, tövbe etmek isteyen kişi, önce, bu günahından vazgeçecek demiştik. Daha sonra o günaha bir daha dönmemeye azmedecek demiştik. Pişmanlık duyacak demiştik. Ve üzerinde kul hakkı var ise bunları hak sahiplerine iade edecek demiştik. Bugün ise tövbeyle ilgili yardımcı bir takım etmenler unsurlar neler onlara bakacağız değerli kardeşlerim tövbe sadece ve sadece Allah'a yapılır hiçbir insan bir başka insanın dizinin dibine giderek ben tövbe ediyorum diyemez dememelidir tövbe Allah'a yapılır. Tevbe secdelerde yapılır. Tevbe el açarak, kafayı, başı bükerek, boynu bükerek pişmaniyeti, zafiyeti, nedameti, pişmanlığı Allah'a fiziki olarak da, manevi olarak da arz etmek suretiyle tevbe yapılır. Günahları yeganet kap Af edecek olan Yüce Allah olduğuna göre tövbe sadece Yüce Allah'a yapılır. İnsanlara tövbe sunulmaz değerli kardeşlerim. Ve hiçbir insan senin tövben olmadığı senin tövbeni kabul etmiyorum deme lüksüne sahip değildir. Tövbenin olup olmadığına Allah karar verir. İnsanların, müminlerin, Müslümanların kalplerindeki pişmanlığın nedenli, samimi, ihlaslı olup olmadığına Yüce Allah karar verir. Ve kalplere vakıf olan Yüce Allah'tır. Kalpleri bilen Yüce Allah'tır. Kaybı bilen Yüce Allah'tır. Allah'tan başkası kalpte olanı bilemez, kaybı bilemez. Allah'tan başkası pişmaniyeti, nedameti bilemez. Kulun durumunu bilemez. Aklından geçeni, kalbinden geçeni bilemez. Pişmanlığında ihlaslı olup olmadığını bilemez. Allah bilir değerli kardeşlerim. İkinci yardımcı etmen tövbeye günahların zararını düşünmek. Bir insan günah işler iken ben bu günahın zararını Ahirette kesin görürüm de dünyada da görürüm. Ben bu yıktığım geçeğin hesabını dünyada da veririm. Ben bir gün Allah bana bir yerden bir tokat atar ama nereden geldiğini anlayamam. Hangi günahım sebebiyle başıma hangi belanın, musibetin, cezanın, geldiğini anlayamam demesi lazım günah işleyen Müslümanı ben günah işliyorum ama kalbim rahat olmayacak günah işleyenin kalbi rahat olmayacak ne olacak ya yapın bu fiili Allah haram dediyse tövbesi var canım bu kadar da sıkı tutmaya gerek yok bu dünyaya yaşamaya geldik. Zevk almaya geldik. Yemeye geldik, içmeye geldik. Zevkü sefaya geldik. Felsefesiyle, düşüncesiyle. Sınırsız, hadsız, hudutsuz bir şekilde günah işlemede herhangi bir beis görmeyenler dikkat etsinler. Bu günahların herhangi birini işlerken o günah üzerinde olur iken Ruhlarını Teslim edebilirler Ölüm meleği O günah üzerindeyken ona gelebilir Su testisi Su yolunda Giderken gelirken giderken gelirken Bir gün düşer de kırılır Tıpkı su testisinin Su yolunda kırıldığı gibi Günah işlemeyi bir sanat Bir meslek Bir alışkanlık haline getiren bir insanın da Muhakkak surette o günah üzerinde, o günah yolunda, o günah fiiliyatı içerisinde ölmesi çok büyük bir olasılıkla mümkündür. İçki içen bir insan, bir gün sarhoş olarak ruhunu teslim edeceğinden korkmalıdır. Zina eden bir insan, bir gün zina üzerindeyken, zina yolundayken, ölüm meleğinin kendisine ansızın, gelebileceğini düşünmelidir, tartmalıdır. Faiz yiyen insan, bir gün banka yolunda, faiz yolunda, ölüm meleğinin kendisine gelip ruhunu teslim alabileceğini düşünmelidir. Sürekli küfür, küfür sözleri söyleyen, ahlaksızlık yapan, gıybet yapan, dedikoduculuk yapan, laf taşıyan, İnsan, insanlara zulmeden insan, hak hukuk yiyen insan bir gün hiç beğenmediği, hata olduğunu bile bile yapmış olduğu bu fiiller üzerindeyken ölüm meleğinin kendisine ansızın gelebileceğini düşünmelidir, akletmelidir ve ona göre bu günahlardan uzaklaşmayı denemelidir. Pişman olmayı denemelidir. Kalbinde bir eksiklik hisseden, imanında bir eksiklik hisseden, ibadetinde bir eksiklik hisseden, zikrinde bir eksiklik hisseden, zekatında, sadakasında, iyiliğinde, Allah'ın Resulü'nün tavsiye etmiş olduğu bütün iyilik alanlarında kendisinde bir eksiklik hisseden insan hiç vakit geçirmeden derhal derhal düşünmeli, taşınmalı, kendini kontrol etmeli. Ben bunları bunları yapıyorum ama bir gün pişman olurum. Bir gün bunun cezası bana dünyada da gelir ve belki de o günah üzerindeyken Allah emanetini benden teslim alır. O zaman halim benim nice olur. Ey Adem oğlu, kendine gel, aklını başına al diye kendini kontrol etmeli, kendini hizaya çekmeli ve etrafında her gün olan olaylardan ibret almalı. selalar veriliyor felan amca felan teyze felan genç felan yaşlı felan hasta felan sağlıklı insan vefat etmiştir cenazesi öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra felanca mezarlığa defnedilecektir İlanlarını. Her zaman duyuyoruz. Ama bir gün gerek yok. Bir gün bizim de selamız verilecek. Bizim de ilanımız yapılacak. Bu her an olabilir. Bir saniye sonra olabilir.